Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesallallahu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Dünya küresi içindeki deprem sıkıntısına muhatap olacak bölgeye fay hattı diyorlar. Bilimsel bir tarif değil şüphesiz bu. Kastettikleri belli çizgilerde, belli yerlerde işte filanca Marmara Denizi üzerinde fay hattı var diyorlar. Bu bölge deprem olduğunda risk taşıyor ve deprem olacak bir bölge demek istiyorlar. Bu da işte dünyanın insanı ile ilgilenen devlet adamları için, siyaset adamları için, o bölgede yaşayanlar için bir uyarı, tedbir alma niteliğinde bilgilendirme anlamına geliyor. Allahu Teala bizim için dünyayı yaşanacak bir yer kıldı. Dünya toprağını da depremli, selli, afetli, yangınlı yer yaptı. Beşer olarak da tedbirinizi alın, fay hattı üzerindeyseniz binalarınızı sağlam yapın buyurdu. Aynı şekilde bizi Müslüman olarak yaşamamız için dünyaya gönderdi. Bizim geldiğimiz bu dünyada Müslümanlığımızın da tıpkı altımızdaki dünya toprağının fay hatları olduğu gibi dinimizin de dindarca bir hayat yaşamamızın da fay hatları vardır. Bu fay hatlarını ben mecazi bir benzetme olarak kullanıyorum. Nasıl coğrafyanın fay hattı var ve üstünde yaptığın bina filan ölçülere göre olmazsa oradaki ilk depremde hayatına mal olacak bir bela yaşarsın. Aynı şekilde Müslümanca yaşamaya karşı da Müslümanlığı imanla beraber ahirete gidip cennete girecek düzeyde yaşamaya karşı da Allah isteyerek, planlayarak bize de haber vererek fayhatları oluşturmuştur. Bunlara fitneler deniyor. Bu fitneler. Tıpkı fay hatlarını bilim adamlarının keşfedip bu bölgede olanlar dikkat etsin dedikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu fitneleri bize keşfetmiştir. Bunlar yabancı bilgiler değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olarak yaşayabilmemiz, Müslüman olarak Rabbimize kavuşabilmemiz, Müslüman olmamızın bir lütfu olarak da Allah'ın bizi cennete koymasının ancak bu fitnelere karşı kendimizi hazır yapmamızda, fitneler olmadan tedbir alarak, fitneler olduktan sonra da neler yapacağımıza dikkat ederek yaşamamızda mümkün olacağını defalarca, Yüzlerce hadiste, yüzlerce ayetinde allah Teala haber vermiştir. Tıpkı depreme karşı fay hattı bilgisi olmayan birisinin ava yakalanmış, tuzağa yakalanmış birisi durumuna düştüğü gibi şeytanın önümüze çıkaracağı fitnelere karşı biz de Müslümanlığımız açısından tuzağa düşmüş oluruz. Maazallah. Dünyanın nasıl döndüğünü, bu dönen, dönen dünyada bizim Müslümanlığımızın nasıl yaşanacağını incelerken, dış düşmanlarımızı sürekli gündem yapıyoruz. Filan güçler bize sürekli saldırıyorlar da, Topraklarımızda Müslümanca bir hayat bunun için yaşayamıyoruz diyoruz. Kesinlikle haksız da değiliz. Ancak tıpkı sadece kanser hastalıktır, başka hastalık yoktur diyemeyeceğimiz gibi bu dünyanın başımızın üstünde dönüp durmasında Rabbimizin razı olacağı bir Müslümanlık yaşay yaşayamıyor olmamızda da tek engel ümmeti Muhammed'in dış düşmanları değildir. Allah'ın bizim için bir fay hattı gibi hazırlayıp yerleştirdiği fitnelere karşı hazırlıksız bir nesil hiçbir zaman Müslümanlığını hak ettiği gibi İslam'ın ve onun da o Müslümanlıkla cennet elde edeceği gibi yaşayamaz. O zaman bizim dünyanın nasıl döndüğünü bir de Allah'ın bu dünya hayatına yerleştirdiği fitneler açısından bakmak zorundayız. Rabbimiz filanca şeyi sizin için mesela çocuklarınızı ve eşlerinizi sizin için fitne olarak hazırladık buyuruyorsa eğer, Müslüman da abdestle namaza hazırlanır gibi, Müslümanca hayata fitnelere karşı tedbir olarak hazırlanmıyorsa kabahat kendisindedir. Allahu Teala kullarını tuzağa düşürmemiştir. Hiç yoktan birdenbire bu fitneler karşımıza çıkmış değildir. Fayhattı hattı projesinde olduğu gibi fitneler hattı da Allah'ın gözümüzün önüne peygamberinin lisanıyla aleyhissalatu vesselam Kur'an ayetleriyle koyduğu tereddütsüz konulardandır. Bu sebeple Müslümanca bir hayat için, bu dünyaya hakim olabilmek için, dünyanın Müslümanlığımızı ve İslam emellerimizi ezemiyor olması için, aynı şekilde yarınki hayatımızın daha Müslümanca, daha Kur'an'a göre, daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre, başımızda halife bulunan, hilafetli bir ortamda Müslümanlık yaşayabilmek için, bizim İslami kimliğimizin, Müslümanca hayatımızın risk altında olması anlamına gelen bu ayrıntıyı bilmemiz gerekiyor. Ne bu ayrıntı? Fitneler nelerdir? Yani Allah bizi nelerle denemek istiyor. Biz Müslümanız ya Rabbi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik diyoruz. Tamam madem öyle dediniz Kelime-i Tevhid'de getirdiniz Cuma namazı da kaçırmıyorsunuz tamam öldükten sonra siz cennete alırım mı diyor allah Teala. Bunu ashab dedi mi? Ashab-ı kiramdan önceki mümin, iman eden, muvahhid insanlara böyle mi dedi allah Teala? Hayır. Bir kere hepimizin çok iyi bilmesi gereken en büyük gerçek Allah iman etmiyorum diyenleri, kafir kalanları, müşrik kalanları hiçbir şeyle imtihan etmiyor zaten. Onlar deyim yerindeyse keyfi yerinde insanlar. İmtihan ben iman ediyorum diyene yapılıyor. Ben pehlivanım diyen mindere çağrılır. Ben seyirciyim diyeni niye mindere çağırsınlar? Bu sebeple mümin nesiller, La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyorlarsa, bu dünya toprağında Müslümanca yaşayacaklarsa, bu dünyanın yörüngesini İslamlaştıracaklarsa, bu iddia ile lafla olmayacak. Hiçbir zaman olmadı, bugün olmayacak, bundan sonra da iddia ile savunma ile olmayacak. Ne ile olacak? İspatla olacak. Bu ispatta Allahu Teala'nın önümüze koyduğu bu imtihan sahalarını barikatları, barajları aşarak ancak olabilir. Buna fitneler diyoruz. Bu fitneler bir ilim olarak hepimizde hazır beklemelidir. Aksi takdirde hazırlıksız yakalandığımız hiçbir fitneyi kazanmamız mümkün değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgiyi verip gittiği için o görevini yaptı. Asabigran bunlarla ilgili bilgileri bize aktarıp taşıyıp gittikleri için emaneti yerine getirdiler. Buhari'ler, Müslim'ler hadis olarak bunları bize taşıdığı için Kur'an'ı tevatür bilgisi düzeyinde bir bilgiyle bize taşıdığı için hafız efendiler, kariler, alimler, müfessirler bu hususta bizim ne bugünkü nesil, ne bundan sonraki nesil nedir bu fitneler? Bunu aldık demem hakkımızın olmayacağı kadar açık seçik bir imtihan alanıdır. Hiçbir nesil ben bilmiyordum bu tuzağı diyemeyecektir. Allahu Teala git gide bu asırda daha da yoğunlaşan, dozajı artan, ayarı yükselen bir fitneler atmosferi içerisine bizi taşımıştır. Fitneler büyüdükçe kazanç da büyüyor aslında. Neden? Çünkü fitne bir imtihandır. Mesela 100 metrelik bir yarışı kazanmak için meydana alınan bir koşucunun kazandığı imtihanla 1000 metrelik bir barajı aşması için meydana alınan bir yarışçının kazandığı aynı değil. Ödülleri farklıdır. 100 metreyi kazanana altın ödül veriliyorsa, 1000 metreyi kazanana daha ağır, daha gramajı yüksek bir altın veriliyor. Asabikir kiramdan beri yani ilk nesilden beri ümmeti Muhammed'in bu fitnelerle imtihanı dozajı artarak ağırlığı artarak gidiyor. Biraz sonra sayacağımız fitnelerin her biri 100 sene önce bile daha hafifti. Bugün çok daha ağır oldu 100 sene öncesine göre. 100 sene sonra bundan 100 sene sonra çok daha ağır olacağı kesin. Çünkü çığ aşağı doğru düşmeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kıyametin ilk alameti benim diyor. Benim. Niye benim? Çünkü Allahu Teala onu kıyamet peygamberi olarak gönderdi. İnsanlık böylece peygamberlerin şahsında zirveye tırmandı. En zirveye çıktıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmesi Kıyamet sürecinin başlaması anlamına geliyor. Kıyamet süresi, sürecinin başlaması ne demek? Zirvedeki insanlık artık metre metre aşağıya iniyor demektir. En son yuvarlandığı yerde kıyamet saati gelmiş olacak. Eğer bin metrelik bir dağsa mesela bu tırmandığı zirve, Adem aleyhisselamdan beri peygamberlerin şahsında tırmandığı zirve insanlığın bin metrelik bir tepe ise, 1400 senedir de bu tepeden aşağı yuvarlanılıyor. Bundan 500 sene önce, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den de aşağı yukarı 700-800 sene önce diyelim, bu tepenin 300. metresine gelinmişti. Çığ o zaman işte 300 metre gelinen mesafedeki büyüklükteydi. Şimdi üzerine 300-400 metre daha konduysa bu tepenin aşağı inişinde, Çığ o zaman biraz daha büyüdü demektir. Çığın ezdiği yerde büyüyor, çığın hacmi de büyüyor. Bundan 200 sene sonra da dünyanın ömrü varsa, kesinlikle bu çığ bugün günden daha büyük olacak. Daha ağır bir kitle olarak ezecek ezdiklerini. Dolayısıyla bugün bir kadın fitnesi, bugün bir dinin garipliğine dair bir fitne yaşıyorsa Müslümanlar, hiç Tereddüt etmeden söylüyoruz ki 100 sene sonra bu fitne o günkü 100 senenin getirdiği çığın aldığı mesafeye göre daha ağır olacak. Bugün filanca fitneyi biraz sonra sayacağımız fitnelerden filancasını kazanıp, Rabbinin rızasına koşan bir Müslüman mesela 10 sevap kazandıysa o fitne barajını geçtiği için 100 sene sonra bu 12'dir, 13'tür, 15'tir Allah bilir ne kadar olduğunu. Çünkü neden? Çünkü şundan dolayı bir Müslüman 3 barajı aşarak bir yarışı kazanıyorsa 5 baraj aşarak kazanan 100 metre engeli aşanla 200 metre engeli aşan aynı tutulmayacak Allah katında. Niye aynı tutulsun ki Allahu Teala kullarının hiçbir amelini zayi etmiyor. İnna Allah la yudii'u ecra'l muhsinin. İyi durumda olanların, iyilik yapanların iyiliğini Allah zayi etmiyor. İnna Allah la yudii'u imanikum. Sizin imanınızı Allah zayi etmeyecek. Bu bir iman savaşı. Bu ihsan düzeyinde Müslüman olma savaşı olduğuna göre bu dünyanın dönen yörüngesinde 500 sene önce Sultan Fatih'in sağlığında İstanbul'un fethedildiği ortamda İstanbul sokaklarında yaşayan gençler Sultan Fatih'in şeriat buralara hükümrandır. Şeriatın dışında hiç kimsenin bir tavır gösterdiğini görmeyeyim ha böyle bir gaflet içimde kimse bulunmasın ha diye. Talimat verdiği, ferman çıkardığı bir zamanda İstanbul'daki gençler hangi fitneyle muhataptılar? Neler en büyük fitne onlar için? Bizans casusluğu yapma tehlikesiydi. Fatih zaten kafa koparıyordu böyle bir hataya karşı. Kaç genç buna bulaşacaktı? Aynı İstanbul 500 sene sonra mahremiyet ölçülerinin sokakta rezil bir şekilde bulaşıldığı, Hıristiyanların Fatih'in döneminden çok daha rahat, cirit attıkları bir dönem. Misyonerliğin İstanbul'da ev kiralayıp gençleri toplayıp İncil okuttuğu bir zamanda yaşayan gençler, internetin kulaklara, gönüllere girdiği bir zamanın gençleri olarak bugün bu fitnelerle muhatap olanlar Fatih döneminin muhatap olanlarından elbette Allah katında daha fazladırlar. Daha büyük ağırlıkları vardır. Bugünkü ihsan mücadelesi, iyi Müslüman olma mücadelesi o günkünün 100 katı mıdır? 200 katı mıdır? Bunu ancak Allah ölçebilir. Ama ortada mümin kalma, mümin genç olarak Arş'ın gölgesine muhatap bir mümin olarak, aday bir mümin olarak yaşama heyecanı bugün çok çok daha zordur Sultan Fatih'in dönemine göre. Yarın bugünkünden daha zor olacağına dair işaretlerde herkesin gözü önünde zaten açık bir şekilde izlenebilmektedir. Bu sebeple fitnelere dair muhakkak bir birikimimiz olmalı. Kendimizi namazımızı kılarken mesela abdestim bozuldu mu bozulmadı mı? Abdestim vardı. Bozulmadı mu? Bozulmadı mı? Ona göre test edip uyku uyudum bu uyku abdestimi bozdu mu diye inceleyip namaza devam ettiğimiz gibi yani abdest olmadıkça namazın eğilip kalkmasının bir anlamı olmayacağını anladığım gibi Müslüman genç hanımefendiler, Müslüman genç delikanlılar, bu ümmeti Muhammed'in adamı olmakla iftihar edenler fitnelere karşı ne durumdayım diye test etmedikçe bir vakıf başkanı, bir vakıf görevlisi, bizim vakfımızdaki çalışmalar bu ümmetin karşılaştığı fitnelere karşı ne durumdadır diye vakfın genel projelerini ümmeti Muhammed'in karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel fitnelere karşı karşılaştırma yapıp test edip bir inceleme yapmadığı sürece sadece çocuklara Kur'an okutan, sadece genç kızlara başörtü taatan projeler üretmekle ümmet olma düzeyinde iş yapılmış olmuyor. Eğer biz ümmet mantığıyla düşünmeyecek de sadece işte ben namazımı kılıyorum elhamdülillah dediğimiz düzeyde düşüneceksek, dünyayı şeytan kafamızın üzerinde öyle bir çevirir ki topaç haline gelir dünya, biz de topaçın iğnesinin deldiği delikte bu hayatı yaşarız. Ümmet olmak, dünya siyaseti üzerinden Müslümanlık yaşamak demektir. Ümmet olmak, geçmişle uzun asırlar sonrasının geleceğinin ortasında olduğunun şuurunda Müslümanlık yaşamak demektir. Bunun için Müslümanlar sivil toplum örgütü kurarlar. Bunun için halifeli toplum mücadelesi yapıyoruz biz. Yoksa herkesin tesbihini alıp kenara çektiği, çekildiği bir dünyada, üç sayfa Kur'an okumakla dünyanın düzeleceğini zannettiği bir ortamda bu noktaya gelinir. Ki korkarım bu noktayı da eğer gafletimiz devam ederse bir rahmetle ancağımız daha kötü, daha riskli zamanlara ve mekanlara doğru gideriz maazallah. Bu sebeple genç Müslümanların, vakıfların, ümmet adına bir iş yapma iddiasında olanların fitnelere karşı projeleri, karşı projeleri olması lazım. Hazırlıklarımız olması lazım. Nasıl kışa karşı kılık kıyafette hatta gıdada C vitamini olsun filan diye bir hazırlık yapıyoruz. Kışa karşı soba, baca, radyatör, e, kombi incelemesi yaptırıyoruz. Aksi takdirde kış bizi hazırlıksız yakalarsa soluğu en azından hastanede alırız diyoruz. Aynı şey Müslümanların bir tür kış testine tabi tutulacakları. Bu fitnelere karşı da teyakkuz halinde olmalarını gerektirmektedir. Zamanında alınmayan tedbirler felakettir. En basit örneği, en kolay örneği bunun. Bundan 150 sene önceki Müslümanlar asla hiçbir zaman halifeliğin gideceğini İslam'ın bu topraklarda sürgün edileceğini, ezanların yasaklanabileceğini, Kur'an okumanın yasaklanabileceğini hayal etmemişlerdi. Padişahımız hazretleri kılıcını kaldırdı mı hilafete karşı çıkanların kafası kopar, zannettiler kendi kafası koptu bu gafil davrananların. Bal gibi İslam sürgün edildi. Bal gibi ezan yasaklandı bal gibi de Kur'an okumak yasaklandı, hala Kur'an okunsun diyenler, vatan haini gibi lanse edilebilmektedirler. Şeriatın değil kendisini toptan istemek, şeriata ait bir meseleyi Allah'ın kadınlar hakkında hükmü budur, demeyi idamlık, suç, linç edilmeyi gerektiren bir kabahat olarak, bütün dünyaya lanse edebilmektedirler. Hristiyanlarda da bile, Avrupa ülkelerinde bile ayıplanmayacak şekilde İslam bu topraklarda ayıplanabilmektedir. Neden? Çünkü oğlunu Allah'ın imtihan olarak koyduğu fitne üzerinden Müslümanların alimleri, siyasetçileri, mütefekkirleri bir proje yapamadılar. Çocuklarını matematik öğrenmek veya teknoloji öğrenmek için gönderdikleri Paris'te Din öğrenmiş olarak geri geldiklerinde yapacak bir şey bulamadılar. Fay hattının üzerine on katlı apartmanlar yapanlar ilk depremde evleri yıkılınca sadece matem tuttular. Yapacak bir şey bulamadılar. Eğer bugünkü Müslümanlar olarak biz onların niye tedbir almadıklarını konuşuyorsak, yarınki nesillerde bugünün delikanlıları internet fitnesine karşı ne yapacakları üzerinde niye kamplar yapmadılar, niye örnek projeler geliştirmedi diye bizi en iyi ihtimalle hayırla iade etmeyeceklerdir. Eğer beddua etmezlerse. Çünkü bugün internet diye bir musibet var. Hayrıyla şerriyle başımıza iş açıyor. Hayır da getiriyor, şer de getiriyor. Belki de 10 sene sonra internet köylülerin köylerde kullandığı bir sistem olarak kalacak. Çok daha farklı. İnternetin tıpkı telefon hattının kimse tarafından şimdi kullanılmadığı gibi. Ben 20 sene önce 30 sene önce İstanbul'da bir eve telefon almak için 5 sene sıra beklendiğini biliyorum. Sana telefon hattı çıktı diye insanlar hacca giden adama hayırlı olsuna gittikleri gibi telefon alanı hayırlı olsuna gidiliyordu. İstanbul'da bir kişinin, bu 200 sene önce değil, li, 80 seksenli yıllara ait bir hatıra söylüyorum. Bu insanlara yani senin evinde telefon var ne anlama geliyordu? Mesela Kastamonu'dan İstanbul'da yaşayan birisinin evinde telefon varsa... Kastamonu'daki onun köyü ve kasabasındaki yüzlerce insan o telefonu biliyordu. İstanbul'la iletişimin tek bağlantı noktası oydu çünkü. Ama şimdi bakın bu hatıra oldu. Tarihte böyle bir hikaye varmış. Belki yaşı 20 olan gençlerin hiçbiri ne dediğimi de anlamadı şimdi. Ne demek ya şurada telefoncu var gidip alsanız da oradan diyecek belki. Çünkü telefon şimdi çocuk oyuncağına döndü. Ama 20 sene sonra da Bugün bizim büyük teknoloji akıllı telefon olarak dediğimiz şeyleri 20 sene önce sonraki insanlar "Yahu ne kadar geri geri tipmiş bunlar. Bu aletleri niye kullanıyorlarmış?" diye merak edeceklerdir. Teknoloji ilerliyor. Bugün bizim vazifemiz bu teknoloji nimetinden istifade etmenin yanında bu ve bundan sonrasının Müslümanca nasıl yaşanacağı bu gelişmeler karşısında dinimizi ezdirmeden hatta yücelterek ne yapacağımız konusundaki projelerimiz, çalışmalarımızdır. Aksi takdirde yarın Rabbimizin huzurunda hesabını veremeyeceğimiz bir hata işlemiş oluruz. Şimdi bu sebeple fay hattı üzerinde mecburen yaşamak zorundayız. Mesela Anadolu fay hattı üzerindedir. Dolayısıyla bu fay hattı üzerinde yapılanmanın şu şartları vardır. Aksi tehlikedir. Dendiği gibi bu hayatı Allah fitneler üzerinden yaşamamızı murat etmiştir. Asab-ı kiramı bundan muaf tutmadı. Ekiz büyük sahabiyi kılıçlarıyla karşı karşıya getirdi Allah. Buna izin verdi. Neden? Fitneye onlar da muhataptılar. Medine'de sahabiler filan haramla filan haramla karşılaştılar. Allah onları haramların önünde görmek istedi çünkü. Ne yapacaklarını görmek istedi Allah. Ve Kur'an bunu hiç gizlemeden çok açık bir şekilde söylüyor. Sizden öncekileri fitneye uğrattık, sizi de uğratacağız. Sizden <Sessizlik> öncekilere fitneler verdik. Size de fitneler vereceğiz. Kim gerçek mümin, kim kağıt üzerinde mümin bunu göreceğiz Allah buyuruyor. فَلَيَعْلَمَنَّ <gülüyor> اللّٰهِ Allah muhakkak görecek, bilecek kim gerçek mümin, kim de kağıt üzerinde mümin bunu görecek Allah. Bunun hiç alternatifi yok. Eğer Allah kullarından bir grubu üzerinde bu imtihanı yapmaya gerek yok, çok güzel namaz kılıyorlar. Çok güzel hac yaptılar. Kur'an'ıma çok sarıldılar. Bunlara gerek yok. Bunları muaf tutayım diyecek olsa ashab-ı kiram için derdi bunu. Yüzde yüz namaz kıldılar çünkü. Yüzde yüz infak ettiler. Cihadın alasını yaptılar. Melekler onların peşinden koştu cihatta. Bedir'de melekler onlarla beraber cihad etmek için geldiler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kolu, ayağı, tırnağı oldular. Sadakatta hiçbir rakipleri yok bu dünyada. Radıyallahu anhüm ve radu anh. Allah onları beğendi diyor Kur'an. Beğendi. Buna rağmen fitne onları da buldu. Üstelik de onların beğenmiş, beğenilmişliklerinin oranı çok yüksek olduğu için dev dalgalarla geldi fitne önlerine. Dev dalgalarla karşılaştılar. Bu sebeple fitneler üzerinde hesabı kitabı olmayan Müslümanlar fitnenin içinde kendilerini bulurlar. Bu fitnenin içinde bulduklarında da Allah'a söyleyecek hiçbir mazeretleri olmaz. Neden? Kur'an ikaz etti. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden öncekileri fitneye düşürdük. Sizi de düşüreceğiz. 1, 5, 10 ayet değil Kur'an'da. Ya fitne sözüyle ya da imtihan sözüyle, bela sözüyle. Yahu Müslüman olarak biz ne konuşuyoruz? "Hüzebtela <gülüyor> İbrahim'e Rabbi. Rabb'i İbrahim'i belaya düşürdü, imtihan etti." diyor. Fitne işte. İbrahim gibi bir peygamber, Aleyhisselam, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dedesi Halilullah. Ne Halilullah? Yani Allah'ın dostu. Halilullah İbrahim bu imtihana girdi. Bir hanımıyla girdi, bir çocuğuyla girdi, bir ateşe atılarak girdi, bu imtihana girdi. Hepsi bitti, bir de sözlü imtihana tabi tuttuğun Allah. Ve izibtele İbrahim İbrahim'e Rabb'u bi kelimatin. Mülakata da alındı üstelik. Hem de Nemrut'tan sonra, hem de Hacer'dan sonra, hem de İsmail'den sonra, sözlü mülakata da alındı. Bu kainatta, muaf tutulmak sen sen tamam bu ateşe atlamaya razı oldun tamam İbrahim diye İbrahim'e denmedikten sonra hangi özelliğiyle herhangi bir nesildeki e, gençler veya Müslümanlar umumiyetiyle e, elhamdülillah bizim durumumuz çok iyi diyebilirler bu gaflet değil midir? demek ki Vakıf başkanlarının, vakıf görevlilerinin, hoca efendilerin, cami hoca efendilerinin, müftü efendilerin, Müslümanlar adına yazan çizenlerin vazifesi sadece elif cüzü öğretmek, el muhal kitabından Kur'an öğretmek değil, hele hele fitnelerin baş göz olduğu bir zamanda, kulak burun dil olduğu bir zamanda, fitnenin artık, dijital hale geldiği bir zamanda, frekans olarak şeytanın insanlara girmeye çalıştığı bir zamanda, bütün ümmet adına iş yapan kim varsa onların, şu dünyada İslam hakimiyeti, mümin insan varlığı ve halifeliği Allah adına hükmedilen, bir devlette yaşayan Müslüman emeli için, yapacakları projelerde negatif görüntüleri gidermiş olmak için, Alınacak tedbirler yani fitnelere karşı neler yapılabilir? Fitnelerin listesi nedir? Sorusuna cevap verecek bir çalışma içinde olmadıkça İslami çalışma demekle hiçbir çalışmamız İslami olmuş olmuyor. İslam içinde oluyor inşallah. Buna elbette itiraz etmiyoruz ama yeterlilik, doldurma, kapasite açısından İslam'ın karşısına şeytan bütün fitneleri onca ağırlığıyla coşmuş haliyle getirirken bizim yapmamız gereken şeyler bu kadar cılız olursa buna İslam diyemeyiz. Şöyle düşünelim. Yani bir boru patlamış o borudan su sızıyor. Bunun altına kova konur. Doğrudur. Kızıl ırmak taşmış. Ve şehri sel olarak götürüyorsa kova mı koyacağın önüne bunun? Kova koyarak, fıçı koyarak taşan kızıl ırmağın sel olması engellenebilir mi? Çatıda bir su damlıyorsa, bardak da koysan bir gün sonra o bardağı değiştirir. Yani çatıdan bir damla suya bardak konabilir. Küçük bir havlu konur ıslatmasın sağa solu diye. Ama sel geliyorsa dağdan. Kızıl ırmak, yeşil ırmak, sel olmuş Amasya'yı işgal ediyorsa, kovayla mı önlem alınır? Fıçıyla mı önlem alınır? İstanbul'a 100 sene önce ziyarete gelen, ne görebilirdi? de Lale döneminin bilmem hangisinde filanca tören yapılırken şemsiyesi başında, Teptebeli gelinlik kıyafeti gibi kıyafetleriyle dolaşan iki tane kızın uzun eteğini gördü denirdi. O zamanki rezillik için. Ve buna da o zamanın yaşlıları diz boyu rezillik gökten taş yağacak bize diyorlardı. O kıyafeti şimdi tesettür olarak eğlence konusu olsun diye giyse kızlar rahmet okuyacağız biz onlara. Şimdi ise tesettürün bile gençleri kışkırttığı bir nesne haline geldiği bir zamandayız biz. Artık bardakla damlayan yerdeki suyu önleme, kova koyma, fıçı koyma mümkün değil. Baraj dolduracak çapta büyük bir sel geliyor. Artık meselemiz bizim sadece Kur'an-ı Azimuşşan'ı çocuklara öğreterek, Veyahut sabah namazından sonra cemaat gitmeden haşr Suresinin son ayetlerini okuyalım demekle bitmiyor. Çünkü artık altına kova koyarak, fıçı koyarak, naylon sererek, mendil koyarak filan seli önleyemeyiz. Sel senin kovanı ve fıçını da fırlatıp atıyor zaten. Fırlatıp atıyor. Sel bu çünkü şehri götürüyor. Bu mantığı yakalayamadığımız sürece bizim dünyamız dönmüyor demektir. Biz ölü bir dünyada durduğumuzu anlamak zorundayız o zaman. Bunun için fitneleri tanımadıkça fitneler diye bir listemiz ve o listelere karşılık bizim çalışmamız bulunmadıkça şeytan çalışıyor biz seyrediyoruz anlamını taşır bu şeytan çalışıyor, biz seyrediyoruz olduğumuz sürece, bu asırda Allah bizi hakkın bekçileri, hakkın delikanlıları, hakkın hanım kızları, nesibeleri olarak görevlendirdiği halde, biz o zaman hakkı ait bekçilik görevimizi boş bıraktık. Bu boş bırakmanın karşılığı ahiret hesabıdır. Elbette dünyadaki afet başka. Bu sebeple biz, nelerin fitneler olduğuna, bir, iki, bu fitnelere karşı neler yapmamız gerektiğine, tedbir nasıl alacağımıza, en azından bir tek başıma kalmış bir mümin olarak, belki müminler böyle bir projeye gelmiyorlardır. Onlar çocukları, İlahiyat fakültesini kazanırsa cennete gireceğini düşünüyordur. Hele İmam Hatip'e de gönderdiyse çocuğunu tamamdır. Yazında camiye gönderdiyse nurun ala nurdur. Böyle düşünüyor olabilir genel kitle. Ama ben İbrahim olup tek başıma ümmet olmak zorundayım. Bunun için Allah bana İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Kimse yoksa ben varım demek zorundayım. Bugünkü asırda Ümmeti Muhammed'e iman etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmakla övünen herhangi bir kız ve kadın. Kalk ya Resulallah. Ben varım bu dünyada senin ümmetine getirdiğin bütün mesajları almaya hazırım. Ben tek başıma senin akideni, şeriatını, ahlakını yaşarım ve senin şeriatını söndürmem bu topraklarda demedikçe. Hatice, isminin hakkını veremez kimse herhangi bir delikanlı 17 yaşında da olsa ben varım ya Resulallah ver şu sancağı bana demedikçe ashab-ı kiramın üsamesiyle kendisini hiçbir yerde bir arada hissedemez her birimiz tek başıma da olsam fitrelere karşı projem hazırdır deyip büyük düşünmek zorundayız bu büyük düşünmeyi vakıflara havale edemeyiz. Eğer vakıflar bu kapasitede değil, Müslümanların zekatlarını ve sadakalarını toplayıp, kafalarına göre bir çalışma yapıyorlarsa, ümmetin dertleri ve projeleriyle değil de, kendi kısır planlarıyla yol alıyorlarsa, o zaman onları da bir kenara da bırakarız. Tek başıma ben varım ya Rabbi. İkinci bir kardeşimi bulursam onunla beraberim. On kişi olursak on kişi, İki kişi kalırsak, iki kişi hazırız ya Rabbi. Senin şeriatından taviz vermeyiz. Ümmeti Muhammed'in boynunu büktürmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emeline leke ketirttirmeyiz biz. Varım ben diyen heyecan sahibi oluruz. Ama hedefimiz ne kadarsa, bir buçuk milyarsa, bir buçuk milyar ümmeti kuşatmaktır. Onu beceremezsem bir milyara düşerim beceremezsem milyona düşerim. Beceremezsem 100 kişi olmak isterim. Beceremezsem ben varım ya Rabbi deyip bir de kalkar Rabbime söz veririm. Bu dünya benim üzerimden İslam ekseninde döner bu sefer. Ama A B şahıslarına, A B kurumlarına şu veya bu zamana görevi savsaklayarak avuntu içerisinde olanlar Kıyamet günü bunun hesabını verirler. En büyük sorunumuz bizim fitneleri, nefes nefes yaşayan gençler olduğu halde, çözümünü, fitnelere karşı tedbiri, ihtiyarlardan beklemeleri en büyük sorundur zaten. Bu, bu toprakların Sultan Fatihi'nin kafasına ters bir şey. Bu, Üsameli'ye ters bir şey. Enesliğe ters bir şeydir bu. Bali olmak Allah'a muhatap olmak demektir. Namazdan büyük bir sır yok bu dünyada. Buna rağmen namaz 15 yaşında bali bir delikanlının yüzde yüz hak olarak kullandığı bir nimettir ve Rabbinin huzuruna çıkabilmektedir namaz miracına muhatap olan bir delikanlı, bu ümmetin hangi derdine muhatap olamaz ki? Ama düşüncesi çocuk kalmış, küçük kalmış, kısır kalmış bir insan. 80 yaşında olsa ne olacak? 18 yaşında olsa ne olacak? Bu ümmetin, büyük adamı olmak yaşla değil, idrakledir, basiretledir Allah'ın izniyle. Bunun için, her bir mümin genç, hanım kız ve delikanlı kimse. Ben varken ya Rabbi, şeriatın mahcup olmayacaktır. Şeytan hiçbir fitnesini benim üzerimden aşıp götüremeyecektir. Giderse şeytan fitnesiyle öbür tarafa ben bu dünyada olmadığım için gidebilecektir. Evet beni ezip geçebilir ama geçtiği gittiği yerlerde şeytan beni bitiremeden gidecektir. Ben varım ya Rabbi. Şeriatının kıyamete kadar canlı kalması için ben varım. Hiç kimse senin şeriatının, Kur'an'ın hükümlerini uygulamadıysa, ben uygularım ya Rabbi, diye fiili söz, böyle alkış balkış yaparak değil, fiili söz veren, tek bir genç varken, dünya Allah'ın şeriatının ekseninde dönüyor demektir. Nereden biliyorum? Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem'den biliyorum şu dünyada tek bir Allah diyen var oldukça Allah kıyameti koparmayacaktır buyuruyor. Tek bir Allah diyen varken bile dünya kopmayacak. Şeriatımın tamamı için ben varım diyen zaten dünyanın çivisidir Allah'ın izniyle. Şimdi bu girişten sonra, Neler fitnedir karşımızda? Neler bekliyor bizi, ümmetimizi? Aslında Ashab-ı Kiram'dan beri neler bekliyor? Ama onlardan beri de rakam büyüyerek geliyor. Bu sayılacak şeylerin hepsi vardı onda. Ashab-ı Kiram'da vardı. Şimdi bize, bize ise bunlar büyüyerek geldi. Ashab-ı Kiram mesela... Yüz kiloluk bir yük olarak gördüler bu fitnelerin her birini. Biz milyon tonluk bir bela olarak gördük karşımızda. İşte kağıthanedeki lale döneminin kadınlarının fitnesinden verdiğimiz örneği bugüne kıyaslayalım. Aynı şey para için de geçerli. Sultan Fatih'in döneminde de faiz vardı İstanbul'da. Maalesef vardı. Sultan Fatih, Allah ona rahmetler etsin, mağfiretler etsin. Peygamber övgüsü almış adam, adam. Şu adam kelimesi onun üzerine oturduğu kadar bu dünyada kaç kişinin üzerine oturuyor? Beyoğlu'nu, Galata Kulesi'nin etrafını bu lanetli işlere bıraktı. Hala o lanetli işlerle orası devam ediyor. Onları bir mahalleye topladı. Çarşamba semtine de Samsun Çarşamba'dan Takva aileler getirdi, burayı siz şeriatlaştırın, bu patrikhanenin etrafına şeriat mahallesi kurun dedi. Orası da hala şeriat mahallesi. Yani o zaman da faizciler vardı, ama bu işi yapmak için faiz ticareti yapmak için gecenin yarısını bekliyorlardı. Gündüz bu işi yapamıyorlardı. Bir Müslümanın bir lira faiz alıp verdiğini yakalarsa devlet diye ötleri patlıyordu. Camilerin önüne banka tabelası koyamamışlardı Fatih'in döneminde. Şimdi o zaman da vardı faiz. Harun Reşit zamanında da bir miktar başka isimlerle de olsa Bağdat'ta vardı. Ama aleni değildi. Şimdi helal maldan daha gösterişi güzel, helal maldan daha devlet garantili hale geldi. Birisi bir banka birisine... Bir kuruş faiz verse devlet koruması altında geri gidiyor ama esnaf alacağını devlet koruması altında alamıyor hiçbir zaman. Helal ticaret devlet koruması altında değil şimdi. Ama haram faiz kanunlarla koruma altında. Aman geri verme bak nasıl tarlalar gidiyor. Esnafın çeki ödenmese yapacak hiçbir şey yok. Ne yapalım vatandaş bu iflas etmiş deniyor. Banka ise köyü götürüyor, köyü, darlalarıyla beraber köyü götürüyor. Bu gelişme neyi gösteriyor? Bu örnekle neyi vermek istiyorum? Haramlar, fitneler büyüye büyüye geldi bu zamana. Yüz sene sonra bugüne de rahmet okunuyor olabilir. Bugün ne kadar rahatmış Müslümanlar o zamanlar deniyor olabilir. O gün biz, o günün Müslümanlarına örnek olacak projeler, örnek tavırlar, Dik duruşlar, erimeme örnekleri tıpkı müşriklerin karşısında Rum diyarının karşısına çıkan orduların başındaki Hüsame'nin erimeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynunu bükmeden yürüdüğü gibi yürüyen bugünkü gençler, vakıflar, dernekler, alimler, siyasetçiler veya herhangi bir yerde ümmet adına hizmet etmeye çalışanlar, yazarlar, mütefekkirler, bugünkü dik duruşu sergilerlerse, buna muvaffak olurlarsa, gelecek kuşaklar rahmetle anmasa bile, kuşakları ve çağları, trilyonlarca kere kuşatan meleklerin duası onlara yeter Allah'ın izniyle. Şimdi dönüp, bu fitnelerin başlıklarını görebiliriz. İleriki derslerimizde de inşallah, Bunların ayrıntılarını göreceğiz. Ama sonunda ne yapacağımızı da öğreneceğiz muhakkak. Sadece bela çeşitlerini sayarak moralimizi kırıp bir kenara çekilecek halimiz yok. Tehlikeyi konuşacağız. Fay hattı nedir? Bu hattın sakıncası nedir? Şu derece deprem olursa, bu derece deprem olursa evimizin neresi çatlar? Bunları konuşacağız. Ondan sonra küreği, kazmayı elimize alıp sağlam bina yapacağız. Salam bina yapmadıktan sonra kötülük, şovmenliği yapmanın bir manası yok. Şom ağızlılık bir fazilet değildir. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin yani İslamiyet'in garip başladığını, sonunda Medine'de zafere erdiğini, tekrar garipleşeceğini, Tekrar zafere gereceğini, bir kere daha garipleşeceğini, bir mevsim gibi bu garipliğin dönem dönem bu ümmeti bulacağını, İslam'ın hep dümdüz virajsız ve rampasız gitmeyeceğini haber verdi. Dolayısıyla camilerde bile şeriatının konuşulmadığı Müslümanlığın garipliğini, Bilmesi lazım Müslümanın. Hem bunu bilecek, hem bu gariplik ebedi değildir. Bir dönemdir, Allah'ın izniyle kış geçer, bahar gelir. Karlar erir, kar delenler ve çiçekler, o kardan bir de istifade ederek, yem yeşile boyarlar bu toprakları. Buna iman etmek lazım. Aksi takdirde, halifelik gitti, nasıl olsa İslam toprağında bir daha yeşil sarık olmayacak deyip, kasketi başına geçirip, çocuklarını da Kur'an'dan uzak tutmakta sakınca görmeyen neslin bataklığına düşeriz. Hayır! İslam'ın bir gün garip olacağını, Ezanların susturulacağını haber veren Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mucize haberi gerçekleşmiştir deriz. Bir, iki, Müslümanların içinde bile akide problemi olacağını, bir grup Müslümanın kaderi inkar edeceğini Resulullah haber vermiştir aleyhissalatü vesselam. Allah'ın zatı hakkında, Melekler etrafında, kitaplar konusunda laubalilikler olacağını haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir fitnedir buna hazır olun dedi. Bu fitnenin çıkacağı toprakları da söyledi. Hilafetin kaybolacağını haber verdi. Kaç hadisi şerif peygamber aleyhisselamın müjdesi olarak mı, mucizesi olarak mı, Uyarısı olarak mı? Hangi isimle alırsak alalım? Önümüzdedir. Dolayısıyla biz İslam'ın garipleşeceğine dair bir fitneden haberdarız. Aynı şekilde akidemizde bir sulanma olabileceğine ve akidesini imanını koruyanların gerçek mümin olarak Rab'lerin huzuruna çıkacağına dair bilgi sahibi ikinci garipliğimiz bu. Birisi caminin kürsüsünde kadere iman diye bir şey yoktur dedi. Olur hiç şaşmam ben. Allah şunu nasıl bilecek? Bunu nasıl bilecek? Haşa dedi Allah'ın zatı ile ilgili. Ashab-ı Kiram'dan birisi rüyasında böyle bir şey görseydi bu bizim duyduklarımız hakkında o evde bir daha uyumazdı herhalde burası şeytan evidir diye. Kaçar hicret eder giderdi oralardan. Böyle şeyleri Müslümanlar din dersi kitaplarında, İmam Hatip Lisesi'nde ders olarak okuyor olabilir. İlahiyat fakültelerinde doktora tezi yazılacak. Bu tezde imanın şartları ile ilgili fiskoslar yapılacak. Bunu duyacak ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdi. Onlarda da kim bilir zannettiler ki kıyametten sonra herhalde cinlere ait bir şeydir bu. Ümmeti Muhammed böyle bir şey yapar mı? Zannettiler. Yoksa kalp krizinden giderlerdi belki. Bu uyarı yapılmıştır. Üçüncü bir uyarı, fitne. Günahlar resmileşecek. Günahların resmileşeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Zina en çirkin günahtır. Ümmeti Muhammed'in namazlar kıldığı şehirlerde zinalar yapılacak ve insanlar ayıplamayacaklar bile bunu. Yapma böyle diyen de olmayacak diye bilgi verdi. Faizin resmileşeceğini haber verdi. Rızkın haram olması kimseyi rahatsız etmeyecek bunu haber verdi. İnsan öldürmek en büyük günahtır. Allah'a şirk koştuktan sonra buna rağmen öldüren isteyen istediğini öldürecek. Niye öldürdüğü sorulunca da ne bileyim öldürdüm işte diyecek kadar insan öldürmenin ucuzlayacağını haber verdi. Anneye babaya asi olmak, ana baba diye bir şey yokmuş gibi davranmak, Müslümanların arasında bile yaygınlaşacak en büyük günahlardan olduğu halde bunlara haber. Günahlar yaygınlaşacak. Dördüncü fitne hazır olmamız gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği dünyevileşme nefes nefes girecek size buyurdu. Ve sizin açtan ölmenizden korkmuyorum da Dünyanın yeşilliğine, cazibesine aldanacağınızdan korkuyorum. Dünya için, dünya nimetleri için birbirini kırabilecek müminler buna hazır olmamızı istiyor. Dünyevileşme fitnesi, dördüncü bir fitne çeşidi olarak bize haber verilmiştir. Hiçbir şekilde dünyevileşme fitnesi bizi ansızın yakalamadı. Bunu, Şeriatın yerine başka sistemlere razı olarak sinsi bir sekülerizmi, sekülerizmi kabul etmeyi bireysel bazda veya toplum bazında içimize sindirme olarak hangi isimle alırsak alalım? Dünyevileşme, dünya için yaşayan ahirete de iman eden Müslüman olma hastalık olarak gelecektir. Bu bir fitnedir. Hazır olun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve beşincisi Müslümanların gruplaşması. Kur'an'ı kullanarak, hadis-i şerifleri kullanarak, fıkı kullanarak farklı farklı kitlelere bölünmeleri fitne olarak haber verilmiştir. Bir grup, beş grup, on grup değil. Uç noktalarında yetmiş iki grup olmaktan haber vermiştir. Yetmiş iki ana gruba bölünüp o 72'nin de yüzlerce frekansının olacağını haber verdi. Dolayısıyla bugün hangi hocaya uyalım canım diyen Müslüman, Allah Allah birden karşılaştık deprem olmazdı buralarda diyen saf numarası yapıyordur. Hayır, fay hattında olduğunu haber vermişti sallallahu aleyhi ve sellem. Gruplaşmayı haber vermişti. Sahte paraya aldanmıyorsun da hocanın sahtesine nasıl aldanıyorsun? Bu sorunun cevabını meleklere inandıramaz. Ve bir altıncı fitne konusu, ilmin insanları Allah'tan soğutan bir araç haline gelmez. İlim fitnesi. Altıncı fitne afet de budur. Matematik Müslümanlarda geliştikçe camiler boşaldı. Biyoloji bilgisine Müslümanlar ulaştılar, şeriata sarılmaları gerekirken, yahu bu Darwinizm doğru olabilir mi acaba demeye başladılar. Hatta tefsir ilmi okumaları bile laubarileşme nedeni oldu. İster şeriat ilimleri, ister fen bilimleri olsun, herhangi bir ilim, Allah'a doğru koştura koştura bizi götürmesi gerekirken, baktık ki bir altıncı fitne olarak karşımıza çıkmış. Diploma uğruna din satmak da budur. Diploma uğruna iffetten vazgeçmek, şeriatın haramlarını helal kabul etmek de budur. Halbuki ilim Allah için ve Allah'a götüren şey olmalıydı. Ashab-ı kiram bir ayet bildiler, bin metre arşa doğru yürüdüler. İki ayet bilince on bin metre oldu bu. Biz ise bildiğimiz her şeyi nefsimizi şımartmak için kullanır olduk. <gülüyor> Tefsir uzmanı camiye namaza gitme ihtiyacı hissetmedi. Allah'ın kitabı üzerinde on senedir çalışıyor, kitap yazıyor. O kitaptaki emirler ona hiç yansımıyor. İlim fitne demek ki oldu. Aslında değildi. Kıyamet belası olarak oldu. Yedinci bir fitne. Belalar yağmur gibi indi. Yağmur rahmet olmaktan çıktı. Musibete dönüştü. Yaz ortası yağmur yağıyor. Sel oluyor o yağmur. Kışın yağıyor. Musibet oluyor. Depremler, yangınlar, musibetler, kazalar, belalar, kavgalar arttı. 20 senedir aynı şirkette ortak olan 3 kardeş müzeye konacak kadar kıymetli hale geldi. 30 senedir, 40 senedir aynı şirketteler maşallah bir arada duramaz oldu insanlar. Artık devlet demek, musibetlere, belalara karşı insanları sigortalayan sistem demek. Köprü yaparsın, köprü çöker. Ev yaparsın, yıkılır. Tarlanı, erozyon götürür. Dünya, ömrü tükenmiş, yaşlı bir dedeye döndü bizim için. İşte fitne bu. Bu fitneyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti. Depremler çoğalacak buyurmuştu. Afetler büyüyecek hazır olun buyurmuştu. Biz hazırlıksız yakalanmadık. Bir başka fitnemiz Deccal fitnesi. Deccal fitnesi de gelecek. Ve bunu hiçbir şekilde önlemek mümkün değil. Bu ümmet Deccal'ın çıkacağı zamanı yaşıyor. Bugün mü? Yarın mı? Yüz sene sonra mı? Bin sene sonra mı? Onu Allah'tan başkası bilmiyor. Bilinen bir gerçek var. Nedir o? Deccal gelecek. Deccal kimdir? Sağ elini açtığında insanlara cennet gösterecek. Sol elini açtığında cehennem görünecek. Bunu siz bir mecaz. Yani elindeki güç olarak da anlayabilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğine göre gerçekten öyle bir şey mi olur? Öyle de anlayabilirsiniz. Ama ben cennet ve cehennem kazandırıyorum diyecek insanlara, cennet dediği şey ebedi cehennem olacak. Cehennem dediği şey de cennetin ta kendisi olacak. Ama imanı zayıf insanlar, onun cennet dediği şeye doğru koşarken ebedi cehennemde kalacaklar. Bu fitneyi bütün peygamberler ümmetine uyarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de asabını uyardı. Ashab-ı kiram yarın çıkar o melun diye hazırlıklı oldular. Şimdi ise Müslümanlar ya bunlar abartılı ifadeler diye rahat bekliyorlar. Halbuki bu bir fitnedir. Bu fitne çıktığı gün iş işten geçmiş olacak. Bunun karşısında ne yapacağız? Onu konuşacağız şüphesiz. Ama böyle bir fitneden haberdar olmamız gerek. Bir başka fitne çeşidi de ölüm fitnesidir. Yani nedir ölüm fitnesi? Tam ölüm noktasına geldiğinde iblisin Allah'tan kopmuş onun kulluk yörüngesine yani iblisin kulluk yörüngesine girmiş bir insan haline getirmesidir seni. Bu 30 sene 40 sene Kur'anlı bir Müslüman olarak yaşayıp Kur'ansız ölmek demektir. Ölüm fitnesi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nefesten önce kazmayı küreği bırakmamamızı bize tavsiye ediyor. Son nefesten önce kimse rahabete kaplanmasın, kapılmasın istiyorum. İblis son nefesine kadar seni beklerken sen son 5 seneni gevşek bırakma diyor. Son 5 dakikana güvenme diyor. Bu fitneler genel hatlarıyla böyle. Bunların açılımına da gireceğiz. Gariplik nasıl bir fitne? Ve bizi nasıl etki altına alıyor? Nasıl bu fitnelere karşı tedbir alacağımızı, dünyanın zinetlerinin neler olduğunu adım adım konuşacağız inşallah. Ayrıntılarına gireceğiz ama ana hatlarıyla bu fitneler her Müslümanın genç veya ihtiyar, sivil görevli veya resmi görevli, ümmet diye bir derdi olan, ahiret diye bir heyecanı olan her Müslümanın Dikkat etmesi gereken şeyler. Dilerim Rabbim bu basiretle, bu heyecanla ömür geçirmeyi bize kolay ve rızasını kazanmış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.